İyi günler efendim, iyi günler. İyi günler. O da ne yahu? Karagöz, ödümü koparttın. Akşam akşam kattın götüreceksin beni. Dur şunu bir çıkartayım. Aa, ya benim, korkma. Bu ne hal? Domuz gribinden korunmak için. Yahu, aç ağzını, ne konuştuğunu anlamıyorum. Burasının hijyeni sağlandı mı? Temizlik yapıldı mı? Yapıldı efendim, yapıldı. Yapılmaz mı? Aa, iyi hatırın için bir daha takmıyorum o zaman. Ama bir şey olursa iki elim yakan da ona göre. Tövbe tövbe tövbe tövbe. İyi de arkadaş sen biraz abartmışsın. Ne o öyle kar maskesi falan. Herkes gibi yüz maskesi taksaydın ya. Allah Allah o başkalarının tedbiri bu kara gözün tedbiri. Ya eldivenler? Hijyen tam hijyen. Kullanmak biraz zor ama. Peki o gözlük ne? Koruyucu gözlük. Sanki bir şey de giymişsin sen ne o? Tabi tabi içimde biyolojik korumalı tulum. Hoppala bu kadarına ne uzun var Karagöz'üm. Galiba haklısın çok para verdin bunlara çok. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Yok daha hasta değilim Allah korusun. Onu demiyorum Karagöz'üm para gitmiş ya onu kastediyorum. Oho, oho, burada daha neler var şunlara bak. Eyvah eyvah eyvah ne var bu çantanın içinde böyle. El temizlik jeli. Oh ıslak mendiller gazlı bezler. Ayakta ecza dolabı gibisin ha. Ecza dolabı siz olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Bu da kapsülüm. Ne kapsülü bu? Bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş. Yani Karagöz'üm bir şeyi de dengelesen şaşardım zaten. Bu kadarına ne gerek var? Abartma, rica edin. Hiç rica etme. Ben duyuyorum televizyondan bu gribin tehlikelerini. İyi de bunlar yerine daha basit tedbirler alsan. Ver alayım. Anlatıyorum, al bakalım. Biriyle tokalaştığın zaman ellerini yıkayacaksın. Tamam. Tokalaştıktan sonra hemen eldivenimi çıkarıp... ...elimi temizlik jeliyle yıkarım. Hayır arkadaşım. Eldivenini bırakacaksın. Yoo bırakmam. Çok para verdim ben buna. Hoppala. Niye anlatıyorum o zaman ben bunu? Anlat anlat. Daha başka ne önlem var bileyim. Peki. Öksüren insanlara karşı uzak duracaksın. Aramaz sınır çizgisi koyar öyle dururum. Kalabalıklardan uzak duracaksın. Ben kalabalıkta bile kaderi yalnız... Ben kalabalıkta bile kaderi yalnızlık olan biriyim. Edebiyat yapma kara gözüm. Sonra uçaklarda dikkatli olacaksın. Benim uçakla ilişkim sadece el sallamaktan ibarettir Acıvat. Tamam sorun yok o zaman. Diğer bir önlemse toplu taşıma araçlarında tedbirini sıkı alacaksın. Bu tür mekanlar yüksek grip riski taşır da o yüzden. Ben zaten efendim bu tulumla öyle otobüse minibüse binip inemem Acıvat. Hala tulum diyor yahu. Para diyorum yahu para para. Bana mı sordun para verirken? Sana sormadım. Hatta sana bundan sonra hiçbir şey sormayacağım. Aman sorma. Canıma minnet zaten. <gülüyor> ee, hadi. Programı kapatmayacak mısın? Ee, hani soru sormayacaktın? O soru değil. Hatırlatma. Ha, hatırlatma. Efendim kendi programımı kendim kapatırım. Hacı minnet etmem. İyilikten anlamayanı hiç haz Ya seni muhatap almayacağım Hacı Ettikse bir kusur hata...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 haris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya gürültü yapmayın <gülüyor> stüdyodayız pardon <gülüyor> <gülüyor>